61. Mektup Bu mektup Seyyid Mahmud'a yazılmıştır. Olgun üstad bulup cahil şeylerden kaçmak lazım olduğunu bildirmektedir. Allahu Teala kendini arama arzusunu artırsın. Ona kavuşmaya mani olan şeylerden sakınmak nasip eylesin. Lütfettiğiniz kıymetli mektubunuz geldi. Allahu u Teala'yı istemekte, onun için yanıp yakınmakta olduğunuzu bildirdiğiniz için çok hoşuma gitti. Çünkü istemek kavuşmanın müjdecisidir. Yanıp yakılmak da kavuşmanın başlangıcı demektir. Büyüklerden biri buyuruyor ki, vermek istemeseydi, istek vermezdi. İstek nimetinin kıymetini bilip, bunun elden kaçmasına sebep olacak şeylerden sakınmalıdır. İsteğin gevşememesine ve ateşin soğumamasına dikkat etmeli. Bu nimetin elden çıkmamasına en çok yarayan şey buna şükretmektir. Çünkü Sure-i İbrahim'in 7. ayetinde mealen, nimetlerime şükrederseniz elbette artırırım buyuruldu. Hem şükretmek hem de ona sığınmak ve başka bir şeyi sevmemek için ağlamak, yalvarmak lazımdır. İçten ağlamak, yalvarmak gelmezse kendini zorlamalıdır. Ağlayamazsanız kendini ağlatınız demişlerdir. Kamil ve mükemmel bir zatı yani yetişmiş ve yetiştirilebileni buluncaya kadar bu isteği bütün sıcaklığıyla kalbinizde saklamak lazımdır. Böyle birisi ele geçerse bütün arzuları, istekleri onun eline bırakmalı, ölü yıkayıcının elinde tereşirdeki meyyit gibi olmalıdır. Önce fena fiş şeyhtir. Bu fena sonra filde haline döner. Yani tasavvuf yolunun sonuna ermiş ve başkalarını da erdirmek için geri dönüp herkes gibi görünen bir kamil bulunca ona teslim olmalı. Önce kendini onda yok etmeli, yani kendine değil ona uymalı. Böyle olan kimse yavaş yavaş Allahu Teala'da yok olur. Yani kendi arzuları aradan kalkıp Allahu Teala'nın iradesiyle hareket eder. Kendi iradesi kalmaz. Allah -u Teala'dan alıp insanlara verecek zatın iki taraflı olması lazımdır. İnsan çok adi, kötü sıfatlı olduğundan Allahu ile münasebet olmaz. İki taraflı bir aracı lazımdır ki bu da imanı kâmildir. Tebliğin isteğini gevşeten, ateşini söndüren en kötü şey nakıs olan, yolu bitirmemiş olan kimseye teslim olmaktır nakıs demek, sülük ve cezbe yolu tamamlayıp kendisine şey, mürit ismini veren kimse demektir. nakıs şeylerin sohbeti sen mi katildir? Ona teslim olan felakete gider. Böyle sohbetler talibin yüksek istidadını, kabiliyetini bozar. Mesela bir hasta müteassıs olmayan, icazite bulunmayan bir tabi'in ilacını içerse iyi olmak şöyle dursun hastalığı artar. İyi olmak kabiliyeti de bozulur. O ilaç önce ağrıları durdurabilir, fakat sinirleri bozduğu, zarar yaptığı için ağrı duyulmaz. Bu hal iyilik değil, kötülüktür. Bu hasta hakiki bir tabibe giderse, bu tabip önce o ilacın zararlarını gidermeye uğraşır. Ondan sonra hastalığı tedaviye başlar. Bizim büyüklerimizin yolunun esansı sohbettir. Tasavvuf büyüklerinin birkaç sözünü ezberleyip söylemek de bir şey ele geçmez. Hatta taliplerin isteğinde gevşeklik yapar. Marifetten sahibi Şeyh Tac-ı Sirru size yakın bulunmaktadır. Onun mübarek vücudu oradaki Müslümanlar için büyük bir nimettir. Onunla münasebetiniz azdır. Münasebet olmayınca istifade olmaz. Ara sıra halinizi yazarsanız cevabında kusur etmeyiz. Böylece sevgi, ihlas zinciri hareketen getirilmiş olur. 62. Mektup Bu mektup, Mizra Hüsamettin Ahmet Rahmetullahi Aleyh Cenabına yazılmıştır. Cezbe ve sülük anlatılmaktadır. Allahu u Teala'ya hand olsun. Onun sevdiği, seçtiği kimselere selam olsun. Tasavvuf yolu iki kısımdır. Cezbe ve sülük, bunlara tasfiye ve teskiye denir. Sülük, uğraşarak ilerlemektir. Cezbe, çekilip götürülmektir. Süluktan önce olan cezbenin yani teskiyeden önce olan tasfiyenin kıymeti yoktur. Süluk tamamlandıktan sonra olan cezbe yani taskiyeden sonra olan tasfiye lazımdır ve seyri fillah da hasıl olur. Önce olan cezbe ve tasfiye süluku kolaylaştırmaya yarar. Süluk olmadan maksada kavuşulmaz. Yol tamam gidilmedikçe cemali ilahi görülmez. Önceki cezbe sonra olan cezbenin sureti numunesi gibidir. Hakikatte birbirinden başkadırlar. Büyüklerimizin sonda olan şeyler başlangıçta yerleştirilmiştir sözünden maksat, nihayetin sureti, görünüşü yerleştirilmiştir demektir. Nihayetin kendisi başlangıca sığabilir mi? Elbette sığmaz. Nihayet başlangıca hiç benzemez. O halde suretten hakikate geçmek lazımdır. Hakikati bırakıp surette oyalanmak, uzakta kalmak, ilerleyememektir. Allah-u Teala hepimizi suretlerden kurtarıp hakikate kavuştursun. 63. Mektup Bu mektup Nakıb Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. Peygamberlerin hep aynı imanı söyledikleri bildirmektedir. Allahu Teala sizi ve bizi kerim olan babalarınızın yolundan ayırmasın. Babalarınızın en üstününe ve geri kalanların hepsine selamlar olsun. Allahu Teala peygamberler vasıtasıyla insanlara sonsuz kurtuluş yolunu göstermiş ve sonsuz azaptan kurtarmıştır. Eğer peygamberlerin mübarek vücutları olmasaydı Allahu Teala zatını ve sıfatlarını kimseye bildirmezdi. Kimsenin Allahu Teala'dan haberi olmazdı. Kimse ona yol bulamazdı. Allahu Teala'nın emirleri ve yasakları bilinmezdi. Allahu Teala ganidir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. İnsanlara acıdığı için insanlara iyilik ederek emir ve yasaklarını göndermiştir. Emirlerin ve yasakların faydaları insanlardır. Allahu Teala hiç faydaları yoktur. Allahu Teala'nın bunlara ihtiyacı yoktur. Peygamberler olmasaydı Allahu Teala'nın beğendiği şeyler ve beğenmediği şeyler belli olmaz, birbirinden ayrılmazdı. O halde Peygamberin gönderilmesi pek büyük nimettir. Bu nimetin şükrünü hangi dil söyleyebilir? Kim bu şükrü yapabilir? Bize nimetlerini gönderen, bizlere İslam dinini bildiren, bizleri peygamberlere inanmak saadetine kavuşturan Rabbimize hamd ederiz. Bütün peygamberlerin dinlerinin aslı, temeli bildir. Başka başka değildir. Hep aynı şeyleri söylemişlerdir. Allahu Teala'nın zatı ve sıfatları için haşır, mezardan kalkınca arasat meydanında toplanmak ve neşir, hesaptan sonra cennete ve cehenneme gitmek, dağılmak için ve peygamberler için ve melek gönderilmesi için ve melekle kitaplar gönderilmesi için, cennetin sonsuz nimetleri ve cehennemin sonsuz azapları için söyledikleri hep aynıdır. Sözleri birbirine uygundur. Allahu Teala bir vakit, o vaktin insanlar için zamanlarına ve hallerine uygun emirleri bir ulul azam peygambere göndermiş ve onların ona uymalarını emir buyurmuştur. Birçok sebepler faydalar için Allahu Teala ahkam-ı diniyye'ye değişiklikler yapmaktadır. Çok defa din sahibi aynı bir peygambere başka başka zamanlarda birbirine uymayan emirler göndermiştir. Yani önceki emirleri sonradan nasih etmiş, değiştirmiştir. Bütün peygamberlerin söz söylediği hiç değişmeyen sözlerden biri Allahu Teala'dan başka bir şeye ibadet etmemek, Allahu Teala'ya şerik, ortak koşmamaktır. Mahluklardan bazısını başkalarına Rab, mabud yapmamaktadır. Bu sözü yalnız peygamberler söylemiştir. Onların yolunda gidenlerden başka hiç kimse bu davetler şereflenmemiştir. Peygamberlerden başkaları bu sözü söylememiştir. Peygamberlere inanmayanlardan bir kısmı Allahu Teala'nın bir olduğunu söylemişse de bunlar, yani Müslümanlardan işiterek söylemiş veya varlığı lazım olan birdir demiştir. İbadet olunacak yalnız odur dememişlerdir. Halbuki Müslümanlar hem varlığı lazım olan hem de ibadeti olunmaya hakkı olan birdir demektedir. La ilahe illallah demek ibadet olunacak, Allah-u Teala'dan başka hiçbir şey yoktur, ibadet ancak ona yapılır demektedir. Bu büyüklerin birlikte söyledikleri ikinci söz kendilerini herkes gibi insan bilir, yalnız hak Teala'ya ibadet olunur derler. Herkesi yalnız ona ibadet etmeye çağırırlar. hak Teala hiçbir şeyle birleşmemiştir. Hiçbir maddede yerleşmemiştir derler. Peygamberlere inanmayanlarsa böyle söylememiş. Hatta başta bulunanlar kendilerine tapındırmak istemiş, haktâla bize hulul etti, bizdedir demişlerdir. Böylece kendilerine ibadet olunmak lazım geldiğini, ilah olduğunu söylemekten sıkılmamışlardır. Kendileri kulluk vazifelerinden çekilerek her türlü çirkin, kötü şeyleri yapmışlardır. İlah oldukları için kendilerinin sorumsuz olduklarını, her şeye tecavüz edebileceklerini, kendilerine hiçbir şeyin yasak olmayacağını sanmışlardır. Her sözlerinin doğru olduğunu, hiç yanılmayacaklarını, her istediklerini yapabileceklerini sanarak aldanmışlar, milleti de aldatmışlardır. Böyle alçaklara lanet olsun. Bunlara aldanan ahmaklara yazıklar olsun. Peygamberin söz birliğiyle bildirdikleri bir şeyde kendilerine melek geldiğini söylemişlerdir. Peygamberlere inanmayanlardan biri bu devlete kavuşmamışlardır. Melekler muhakkak masumdur, yani vazifelerini elbette doğru yapar. Hiç yanılmaz ve hiç kötü pis değillerdir. Vahiy değiştirmeden, unutmadan getirirler. Allahu Teala'nın kelamını taşırlar. İşte peygamberlerin her sözü Hak Teala'dandır. Her getirdikleri emir, haber hep Hak Teala'dandır. İştah ettikleri her sözde vahiyle sağlamlaştırılmıştır. İştihatlarında ufak şaşırsalar Hak Teala hemen vahiy göndererek düzeltir. Halbuki peygamberlere inanmayıp kendilerini ilah tanrı tanıtan sizi biz yarattık, biz kurtardık deyip kendilerine taptıran kafirlerin her sözü kendilerindendir. Sözlerini doğru sanırlar. O halde insaf edelim. Ahmak, cahil bir kimse kendini ilah tanrı sanıp kendine tapınmasını emreder, her kötü zararlı işi yaparsa buna inanılır mı? Onun yolundan gidilir mi? Farisi'nin dediği gibi. Senenin nasıl mahsul vereceği baharından belli olur. Bu kadar uzun anlatmamıza sebep açıkça anlaşılmak içindir. Yoksa hak batıldan, nur zulmetten ayrıdır. Nitekim Allahu Teala İsra suresinin 85. ayeti kerimesinde Hak gelince batıl gider, batıl her zaman gidicidir buyurur. Ya Rabbi bizleri o büyüklerin yolunda bulundur. Seyyid peri Kemal'i iyi tanırsınız. Bu hususta bir şey yazmamıza lüzum yoktur. Şu kadar var ki bu fakir bir müddetten beri onun yakınlığından haz duyuyorum. Kapınızın eşiğini öpmek arzusunda ama şu sıralarda hasta olup yatağına düşmüştür. Düzelince hizmet ve huzurunuza kavuşacaktır.'' 64. mektup Bu mektup yine Nakib Seyyid Şeyh Feride kuddisse Ruhu yazılmıştır. Cismin ve ruhun lezzet ve elemlerini bildirmekte ve cisme olan musibet ve acılara sabır tavsiye edilmektedir. Allahu Teala sizi her sıkıntıdan korusun. Dünya ve ahiretin efendisinin hürmetine dünya ve ahiretin eğiliklerini kavuştursun. Dünya lezzetleri ve elemleri iki türlüdür. Birincisi cisim yani nefsi emmarenin, ikincisi ruhun lezzetleri ve acılarıdır. Cisme lezzet veren her şey ruha elem verir. Cismi inciten her şey ruha tatlı gelir. Görülüyor ki ruhla ceset birbirinin nakizi, aksidir. Fakat bu dünyada ruh cisim derecesine düşmüş ve cisimle birleşmiş kendini cisme kaptırmıştır. Ruh cisim halini almış, ona lezzet veren şeylerden lezzet duymaya ve cisme acı gelen şeylerden elen duymaya başlamıştır. İşte avam yani cahil halk böyledir. Vettin suresinin onu yani ruhu sonra en aşağı dereceye indirdik mealindeki ayet-i kerimesini bunların halini göstermektedir. Bir kimsenin ruhu eğer bu esirlikten bu bağlılıktan kurtulmaz, kendi derecesine yükselmez, kendi vatanına kavuşmazsa ona yazıklar, binlerce yazıklar olsun. Farisi'nin dediği gibi, Mahlukların en yükseği insandır. O makamdan mahrum kalan da odur. Bu yoldan eğer geri dönmezse ondan daha mahrum olmaz kimse. İşte ruhun hastalıklarından biri elemini lezzet sanması, lezzetini elem anlamasıdır. Onun bu hali midesi hasta bir kimseye benzer ki bu kimse safrası bozuk olduğundan tatlıyı acı sanır. Bu kimseyi tedavi etmek lazım olduğu gibi ruhu da bu hastalıktan kurtarmak akıl icabıdır. Ruhu tedavi edilerek cismin elemlerinden, acılarından lezzet duyması, sevilmesi lazımdır. Farisi'nin dediği gibi, Kavuşmak için bu lezzet ve sevince, can çıkıncaya dek çalış gündüz ve gece. İyi düşünerek ve inceleyerek anlaşılıyor ki dünyada eğer dert ve musibetler olmasaydı dünyanın hiç kıymeti olmazdı. Dünyanın zulmetini, sıkıntısını, hadiseler, acı olaylar gidermektedir. Dünya dertleri ruha elem verir. Bu eleme inkisarı, ibadet olur, derecesi yükselir. Dertlerin, elemlerin acılıkları bir hastalığı iyi edecek faydalı ilacın acılığı gibidir. Bu fakir anlıyorum ki bozuk niyetiyle gösteriş için, menfaat için yapılan bazı ziyafetlerde yemeğe kusur bulmak veya başka surette yapılan eziyetle ziyafet verenin kalbinin kırılması, yemekteki zulmeti, niyetin bozukluğuyla hasıl olan günahı gidermekte kabul olmasına sebep olmaktadır. Eğer misafirlerin şikayeti, hakareti olmasaydı ve ziyafet sahibinin kalbi kırılmasaydı, yemek karanlık ve günah olacak kabul edilmeyecekti. Kalbin kırılması kabule sebep oldu. O halde hep cisim ve cesedimizin rahatını ve tadını düşünen ve hep bunun peşinde koşan bizler çok zor durumda bulunuyoruz. Zariyet suresinde 56. ayeti kerimesinde mealen, insanları ve cinni yalnız ibadet etmeleri için yarattım buyuruldu. İbadet de kalbin ve ruhun kırıklığı kendini aşağı bilmesidir. İnsanın yaratılması, kendini hakir bilmesi, aşağı görmesi içindir. Bu dünya Müslümanların ahiretlerine, cennetteki nimetlerine göre bir zindan gibidir. Müslümanların bu zindanda zevk ve sefa aramaları akla uygun olmaz. O halde dünyada eziyet, sıkıntı çekmeye alışmak lazımdır. Burada mihnetlere katlanmaktan başka çare yoktur allah Teala, mübarek ceddiniz hürmetine, biz zayıf kullarına bu yolda yürümek nasip eylesin. Reşat'te Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, insanlar ibadet yapmak için yaratıldı. İbadetin hülasası özünde kalbin her zaman Allah-u Teala'dan agah olmasıdır, buyurmuşlardır.